Altınoluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. Mahmut Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyh. Tevazu Arifler Sultanı Sami Efendi Hazretleri yüksek manevi mevkiine rağmen istisnasız herkesi kendisinden üstün görürdü. Herkesin hakir gördüğü dindar, salih, takva ehli yoksulların ziyaretlerine gider, kendilerinden dua talebinde bulunurdu. Zengin, fakir, genç ihtiyar, bilgili, bilgisiz, rütbeli rütbesiz bütün insanlara karşı son derece şefkatli, mahviyetli ve alçak gönüllüydü. Bilhassa haç yolculuklarında Mescid-i Nebevi'de büyük bir kısmı ümmi olan Agavat-ı Kiram Hazaratı'nın, yani Mescid-i Nebevi'yi temizleyen Sudanlı hizmetkarların, hatta kapıcıların ellerini öpmeye gayret ederdi bu büyük kapının hizmetkarları oldukları için onlara çok ayrı bir muhabbet beslerdi. Onlar da muhterem Üstad Hazretlerindeki bu nezaket ve tevazu görünce, kendisine karşı muhabbet ve iştiyakları artar, hiç kimseye göstermedikleri kadar büyük bir hürmet ve tazim gösterirlerdi. Bu hürmet ve muhabbetin neticesi olarak, haccın en izdihamlı anlarında bile, ashab-ı suf ve mahallinin ön safındaki yerlerini muhterem üstada ve evlatlarına tahsis ederlerdi. Yemek Adabı Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh yemek hususunda çok dikkatliydi. Yemeğin evvelinde ve sonunda muhakkak ellerini yıkardı. Sofraya gayet tazimli olarak iki dizi üzerine otururdu. Asla arkasına yaslanmazdı. Önüne ne konursa onu huzurla yer, besmeleyle başlayıp hamdeleyle yani elhamdülillah diyerek bitirirdi. Yemeğe tuzla başlar, lokmaları gayet küçük alır, çok çiğner, ağır ağır, tefekkür ve sükunetle yerdi. Daima önünden alırdı. Yemek çok sıcaksa soğuması için üzerine üflemez, serinlemesi için beklerdi. Bilhassa yemeğin sessizlik, kalbi uyanıklık, edep ve huzur içinde yenilmesine çok itina ederdi. Tefekkür ve huzur içinde yenilmeyen gıdanın gaflete vesile olacağını hatırlatırdı. Yemek seçmez, az olmak şartıyla hepsinden birer ikişer lokma alırdı. Kalbi uyanıklıkla yenen her helal lokmanın manevi tekamülü takviye edeceğini ifade buyururdu. Önüne ne konursa, kuru ekmek dahi olsa büyük bir tazim ve şükürle yerdi. Bir defa olsun, az pişmiş, tuzlu veya tuzsuz, tatlı veya tatsız, lezzetli veya lezzetsiz olmuş gibi sözler sarf ettiği vaki değildi. Yerde yemeği tercih eder, masada hazırlanmışsa onu da kabullenirdi. Yemek ayrı ayrı tabaklara konuyorsa, Sofrada bulunanların yemekleri tam olarak önlerine konulmadan başlamazdı. Her şeyin vaktinde yapılmasını istediği gibi, yemeğin de saatinde hazır olmasını arzu ederdi. Yemeği tuzla bitirir ve sonunda yemek duasını tane tane okurdu. Met edilmekten hoşlanmazdı. Sami Efendi Hazretleri övülmekten hazretmez, aşırı irtifatlardan üzülürdü. Muhatapları kendisinin güzel hallerini ne kadar sena ederse etsin, bunu asla kendisine izafe etmez. Hemen bir iznillah, Allah'ın izniyle buyururdu. Böylece her muvaffakiyetin ancak Cenabı Hakk'ın lütfuyla vuku bulduğunu ifade ederdi. Nezaketen muhataplarını incitmemeye de çok dikkat ederdi. Nazarında övülmek ve yerilmek farksızdı. Kendisi övülmeyi istemediği gibi hiçbir şahsı da yüzüne karşı methetmezdi. Hallerine göre irtifatta bulunurdu. Bazen hürmete şayan kişilerin manevi kıymeti bilinsin diye gıyaben methettiği olurdu. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, methetmenin afetlerine kamil manada vakıf olduğu için evlatlarını yüzlerine karşı da arkalarından da övmezdi. Ahlak, hal ve hareketlerini takdir ettiği evlatlarına güler yüz gösterir ve onlara nazikane muamele ederdi. Sükutili. Sami Efendi Hazretlerinin zaruret olmazsa saatlerce konuşmadığı olurdu. Bu sessizlik hallerinde daima zikir ve murakabe ile meşgul olurlardı. Yanında bulunanlar bu esnada derin bir huzur hali yaşar, ayrıldıklarında ise aynı hali devam ettiremezlerdi bilhassa terbiyesiyle meşgul olduğu evlatlarının yerli-yersiz konuşmalarını hiç istemezdi. Hizmetinde bulunanlardan biri şöyle anlatır. İntisabımın ilk günlerinde Üstad Hazretlerine sık sık sualler sormak suretiyle bazı noksanlarımı telafi etmek niyetindeydim. Fakirin bu halini beğenmeyen Efendi Hazretlerinin kaşları çatıldı, Sima-yı büyük bir neşesizlik zuhur etti. Böyle manasız suallerin bir salik için yersiz olduğunu ima ettiler. Hatamı anladım. Bundan sonra böyle sualler sormaktansa edebi muhafaza etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla huzurlarında uzun seneler kaldımsa da, bu müddet zarfında en zaruri sözler hariç, Kendilerine bir sual sormak cüretini bulamadım. Takriben 20-22 sene geçmişti. Bir gün cesarete gelip, ''Efendim, hayli zamandan beri huzurunuzda bulunmaktayım. Buna rağmen herhangi bir şey sormaya cesaret edemedim. Halbuki birçok kimse sizinle hayli görüşmeler yapıyor ve fazlasıyla istifade ediyorlar.'' Acaba fakirin hali ne olacak dedim. Cevaben buyurdular ki, teslimiyet ehli için sorgu ve suale lüzum yoktur. Bu Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözüdür. Hicaz ve Anadolu yolculuklarında günler ve haftalar geçerdi de, Femi saadetlerinden ancak söylenmesi icap eden, en zaruri 8-10 kelime çıkardı. Fakat sohbetlerindeki kalp ve gönül bahisleri müstesna. O zaman icap ederse büyük bir şevkle saatlerce konuşur, en ufak bir yorgunluk hissetmezdi. Sözlerinde de ne bir fazlalık, ne de bir noksanlık görülürdü. Sükut ve edep ehlini çok sever, yanına oturtur, irtifat ederdi onların terbiyelerine çok ihtimam gösterir, güzel vasıflarla ziynetlenmelerini arzu eder ve bunun için Allah Teala ya niyazda bulunurdu. Kurban Kesme Edebi Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, Cenab-ı Hakk'ın rızası, hastalıkların ve musibetlerin defi için daima kurban kesmeyi ve sadaka vermeyi tavsiye ederdi. Kendisinin de bedelini vererek sık sık kurban kestirmek adetiydi. Kesilecek kurbanın besili, azaları noksansız bir koç olmasına çok dikkat ederdi. Kesimden evvel çukurun itina ile kazılmasını, bıçağın çok keskin olmasını ve hayvanın gözlerinin büyük ve temiz bir sargıyla iyice kapatılmasını arzu ederdi. Kesimden evvel kurban mahallinde hazır bulunur, kurban kesilip derisi yüzülünceye kadar adeta namazdaymış gibi, orada büyük bir huşu, huzur ve tazimle ayakta bekler, kesim işi tamam olunca içeri girip iki rekat namaz kılardı. Misafirperverliği Muhterem Üstad Hazretlerinin adeta dakik bir saat gibi işleyen muntazam bir hayatı vardı. Müracaat eden ziyaretçiye kabul saati evvelce bildirilirdi. Söz verdiği halde sebepsiz yere vaktinde gelemeyenlere çok üzülürdü. Misafirin geleceği vakitte giyimli, tertipli bir şekilde hazır bulunur, Asla ev hali bir vaziyette misafir karşılamazdı. Misafirini de kapıda güler yüzle karşılayıp karşısında yer verirdi. Ziyaretçi için hangi mevzu faydalı ise o mevzudan bahsederdi. Kısa bir zaman içinde ziyaretçi niyet ve ihlası nispetinde gönlü mutmain bir halde büyük bir neşeyle huzurundan ayrılırdı. Yine vedalaşırken de Efendi Hazretleri misafirini kapıya kadar geçirirdi. Hatta Ramazan ayında iftar verdiklerinde, sofrada bizzat kendisi hizmet etmek ister, misafirlerin ısrarları üzerine, gönülleri olsun diye sofradaki yerine otururdu. Sofraya otururken ve yemekten sonra, sıradakileri bekletmemek için ellerini süratle yıkardı yalnız olduğunda ise yavaş yavaş daha itinalı yıkardı. Namazlarını da kendisine bekleyen varsa kısa surelerle kılar, yalnız olduğunda daha uzun tutardı. Gelen ziyaretçilere muhakkak bir şey hediye ederdi. Hatta bir saat evvel kendisine hediye edilen kıymetli bir şeyi, bir saat sonraki misafirine hediye ediverirdi. seyahatleri. Yolculukları pek huzurlu ve nizamlı olurdu. Bilhassa hareket ve dönüş günlerini pazartesi veya perşembe günlerine tesadüf ettirirdi. Mecburiyet olmazsa gece yolculuğuna çıkmazdı. Yolculuk esnasında en lüzumlu şeyleri yanına alırdı. Giyim eşyası valizine derli toplu olarak kar gibi beyaz bohçalar içinde yerleştirilirdi. Yolculuğa karar verilen saatte çıkılır, karar verilen gün ve saatte dönülürdü. En ufak mevzularda bile yol arkadaşlarıyla istişare eder, yolculuk esnasında zuhur eden güçlükleri hoş karşılar, en ufak bir üzüntü ve sabırsızlık göstermezdi. Daima abdestli bulunur, hiçbir zaman abdestsiz olarak bir yere gitmezdi. Haç yolculuklarının en izdihamlı zamanlarında bile abdestli olduğu halde, ikinci bir namaz için abdest tazeler ve ''Nurun ala nur, nur üstüne nur'' buyururdu. Abdestlerini de derin bir huşu ve huzur içinde büyük bir itina ile alırdı. azda bulunduğu vakitlerde, Beytullah ve Mescid-i Nebevi'ye beş vakit zaman devam ederdi. Hemen hemen vakitlerinin çoğunu namaz ve niyazla geçirir, pek yorgun olarak istirahate döndüğünde kendisini ziyarete gelenlerin gönülleri olsun diye bir miktar sohbet ederdi.